Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Ala Dün tabii Bedir ile ilgili uzun bir sohbet oldu. 3 saati geçen belki de üç buçuk saat kadar. Krali ile beraber. E, Biraz da ses düzeni orada mescitte bozuk olduğu için sesim bayağı rahatsız etti beni. insanlardan bu hareketler iftara yakın telaş ediyorlar. Aç kalacağız diye korkuyorlar herhalde. işte insanız. Kâhânâ insan âcûlâ. İnsan çok acelecidir. Şeye de yani herhalde yayına da yansımış yani şeyleri, sesleri. Onlar adına da ben de özür diliyorum sizden. Fakat insanın tabiatı... حُلُقَ الْإِنْسَارْ مِنْ عَجَلِ aceleden yaratılmış. Yani hamuru acelecilik. mayasında çamurunda var. Kânel insan, acûle. İnsan çok aceleci oldu Mevla buyuruyor. Yani böyle bir telaş, bir şey dağıtılırken de hep öyle olurlar biliyorsunuz. Mesela işte su atarlar, işte efendim bir yerlerde bir yardım dağıta falan. Millet birbirini ezer ya. Ölen bile oluyor yani. Birbirini öldüren bile oluyor. Yani acele etmemek lazım, telaş etmemek lazım. Zaten elinde bir kurban varsa, e, iftarın sünneti yerine geliyor. Ondan sonra yemek Allah ve Allah Kerim verir yani. Şimdi biz inşallah önümüzde, e, bu önümüzdeki perşembe yine saat yedide e, Bedir sohbetine devam edeceğiz. Yani bu dersi oradan yine yapacağız. Cemaatimizden gelenlerle beraber mübarek Cuma gecesi ilim meclisinin fazileti. Bir de 21. gece olacağı için. Çok önemli, 21. gece Kadir gecesi olması ihtimal çok kuvvetli. Şafii mezhebinde de tercihli. Onun için önümüzdeki perşembede inşallah e, Haydar merkezinde olacağız. Bugün de e, birkaç adı şerif size rivayet edeyim inşallah. Oradan takip edersiniz yani ne zaman olacaklarımızı. Çünkü ben e, 21. de de diğer ilan yapacağım. iki gece daha herhalde e, Hayder'de bulunacağız inşallah. İşte teravide kıldırmak nasip oldu fakire. Fakat sessizim işte sohbetten dolayı sıkıntı oldu. Ee, burada rahat oluyor biraz. Yani konuşmam rahat oluyor ama cemaatle birlikte olmanın tadı başkadır tabii. Sevabı fazladır, fazileti fazladır. ilim meclisinde adım atmak meselesi devreye giriyor. Bu itibarla Mübarek Ramazan Şerif birçok faziletler e, ihtiva ediyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te ilim meclisinde bulunmak ve siz uzaklardan da dinleyenler, televizyonlardan, radyolardan dinleyenler buna niyet edebilir. İlim meclisinde hazır olmak. Yani şimdi hadi kerim ve hadi şeriflerle e, devam edecek olan sohbetimiz, meclisimiz ilim meclisi oluyor. Bu ilim meclisinde bulunmak hakkında da yani onlarca hadi i şerif ve rivayet var. Bunları e, mutlaka insan bilmeli. Ve fırsat bulduğunda e, adım atarak Allah'ın yoluna gitmelidir. Şimdi bu rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in meşhur muhaddis mevzuatın kitabını yazmış. İbnül Cevzi rahim de oğlu. Bustanül bunu alıyor kendisi mevze kitabında vesaire kaynaklar var. Kainatın efendisi bir kere Mina'da bulunuyordu. Yani Mina'da bulunduğu sırada bu hadis-i şerifin bildirdi bize İzâkân evmul kıyameti, kıyamet günü olduğu zaman ben mizanda duruyordum. Bir ara ben mizanda bulunuyorken diyor, için anlatacak ...biliyorsunuz mizan sebaplarımızın ve günahlarımızın tartılacağı terazidir. İki kefesi var. İşte... ...birisi hasenat sevapları tartıyor, birisi seyyat günahları tartıyor. Bu kefeler doğu ile batı arası kadar... ...geniş. İşte Efendi Hazretlerimizin... Artık ...belki binlerce kere anlattığı yani, binlerce kere bir meşhur rivayet. Davud Aleyhisselam işte Mevla'ya müracaat etti. Ya Rabbi, kullanın sevabını, günahını tartacağın terazi bana gösterir misin? Mevla'ya buyurdu ki, ey Davud tahammül edemezsin. E, ya Rabbi, sen kuvvet verirsen tahammül ederim. Ne olur göstermeni istirham ederim. Bunun üzerine Mevla Teala Davud Aleyhisselam'ın e, keşfini açtı. Gözünden perdeyi kaldırdı. Manevi tarafla aramızda perde var. Yoksa... ...Arşika'da görmemiz lazım hani. Ee, mizanı gördü. Mizanı gördüğü zaman... E, ...baktı ki... ...bir kefesi... ...yani... ...Gökleyer arası kadar işte eni doyla ile batı arası kadar azametinden... ...yani büyüklüğünden... ...bayıldı düştü. İşte dayanamazsın buyurmuştu ya. Sonra... Ee, bu tefsirlere geçiyor o bir anda vesairede. Ee, sonra ayıldı. Ayılınca dedi ki: "Ya Rabbi" dedi. "Aman ya Rabbi. Sen buyur olsun. Femense etme vaziin o. Feülake'un Hani bu e, Kur'an-ı Kerim Davud'un zamanında yoktu da ayetler aynıydı, vahiler aynıydı yani. Bilgiler aynı. Allah'ın verdiği bilgiler değişmez. Mizan cevapla e, dolduran felah bulacak. Yani bu bir hükümdür. Bu İbranice de olsa, Süryanice olsa, Tevrat'ta da Zebur'da da olsa bu bir şey değil. Yani bir kaidedir. Mizanı sevapla dolduran ancak felah bulacak. Ya Rabbi bunu kim sevapla dolduracak? Yani göklen yer arası, doyla batı arası. Bütün fezayı sevapla doldurmak. Mevla Bülük, ey Davud. Ben bir kulumu sevdiğim zaman, işte Efendi Hazretleri orada çok dururdu. Yani sevdiğim zaman, yani bu demek sevilmek lazım. Peki sevilmek neyle Olur. Sen istediğin kadar Sübhanallah Teala Ala Allah te, Haftada bir hatim yap. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu? Mesele budur. Ben bir kulumu sevdiğim zaman işte e, onu da şöyle bağlardı. Fettabihi Allah. Habibim söyle ki kullarıma siz bana uyarsanız Allah sizi sevecek. Yani sünnet-i seniyeye ittiba edenleri Allah sever ve bu müjdeye dahil olurlar. Sünnet-i seniyete etmediği zaman e zaten Allah Teala onu sevmediğinden işte kadar Kur'an okusun, zikretsin, sünneti seriyeye uymayan, eli sünnetten olmayan şimdi ehl Sünnet itikat zaten unsuz olmaz da Kerikalanda da fettabi'uni. İtikatta da bana uyun, amelde de bana uyun. Kıyafette de bana uyun. Başınız benim gibi olsun, yüzünüz beni gibi olsun. İşte efendim, her şeyiniz benim gibi olsun. Evlenmeniz, boşanmanız, işte giyinmeniz, kuşanmanız vesaire. Hayatınız, uyumanız, kalkmanız her işte sünnet ebitma. Bana uyun ki Allah size sevsin. Şimdi hal böyle olunca e, Davud her ne buyuruyor? Ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Subhanallah dediğinde, bir Subhanallah dediğinde ona vereceğim cevap yani Subhanallah temle ul mizan zaten mizanı dolduradı şerifi var ya. İşte o zaten Bukhari'dir. E yani işte vahiyler değişmez diyorum sana. Davut Aleyhisselam'a ne vahyetti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Aynı şeyleri etti Mevla'dan geldiği için kaynak bir olduğu için e, hükümler değişmez. Bir Subhanallah mizanı dolduruyor. İşte ne demek? Ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Subhanallah dediğinde ona vereceğim sevap mizanı doldur. Ha şimdi e, Sübhanallahî ve bihamdî. Yüz kere çekersiniz. Bu sohbeti dinleyene kadar bin kere bile çekersiniz. Bin kere çekse <gülüyor> da var minenler de var. Kim bin kere ve derse allah Teala'dan azabından canını satın almış olur. Cehennemden canını satın almış olur. Her gün günahlar işleyerek canımızı bin kere cehenneme satıyoruz. Bin kere Sübhanallah ve bir okursak okusak canımızı cehennemden satın alıyoruz. Ne kadar büyük müjde. Için, mizan çok hassas, terazi ve fakat e, insan e, Allah'a sevildiği zaman bu da neyle olur? Habibinin, sevgilisinin sünnetlerine uyarsa sevgili olur. İşte okuduk ayetini. Allah Teala tarafından sevildiği zaman bir bin değil, bir Sübhanallah demesinde Setemliöl mizanda de, hadis-i şerif zaten, onun kaynağı ruhlu bir anda mı geçiyor? Demene yok. Buhari'de garide işte. Sübhanallah. Temlehül mizan. Mizanı doldu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mizanın başında çok duruyor. Bak şimdi ne buyuruyor? Ne? Mina da anlattı bu hadis Bir kere ben mizanın başında bulunurken yani mahşerde neler olacağı ona şimdiden gösteriliyor. O şimdiden mahşeri yaşamış. Yaşadığı için orada olanı burada anlatıyor. Yani olmuş bilin. Kuran Kerim'de de biliyorsunuz birçok ifadelerle yani katil vakaki kıyamet koptu diyor hadi kopmadı değil mi? Ondan sonra birçok adet kelimelerde ben şakat sema, gök yarıldı diyor daha gök yarılmadı mesela ee, bu gibi adetler tahakkuku ne bilen yani kesin olacağından olmuş bilin çünkü takalluf keri kalma ihtimali yok ama bizim şeyler öyle bir şey. Ben şimdi, ben yarın sana geldim. Diyemezsin. Ben yarın sana gelirsem dersin. Neden? Gelemeyebilirim yani. Geldim lafını demem. Çünkü ben ölmeyeceğimi bilmem lazım, hasta olmayacağımı bilmem lazım, unutmayacağımı bilmem lazım. Bin tane mevaniyor var. E bunlar, bunlar karşıma çıktığında ben sana gelemem. O zaman ben yarın sana geldim diyemem yani. Ama allah Teala mahşerde şu oldu buyurur. Çünkü bunu bunun geri kalma ihtimali yok. Bu kesindir. Onun için ben diyorum mizanda dururken diyor bir ara yani ne demek? Bunlar bana gösterildi ve bunlar olmuş bitmiş bilin. Oldu bunlar yaşandı yani. Şu kimin ne olacağını nereye gideceksin? Mevla şimdiden biliyor zaten. Ee, bir hadis-i şerifte de hani sahabe kiramdan biri soruyor ya Resulallah ben mahşerde seni nerede arayayım da bulayım ben benim halim, nice olur seni bulamazsam, diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyurur ki, sen beni sıratın başında bulunsun diyor. Diyor, ya Resulallah ben sırat, yani o da tam şeyci yani, ne diyelim, e, işi e, sağlamcı diyelim. Diyor, ben sıratın başına gelirsem de seni sıratta bulamazsam ben nereye gideyim? Buyur sallallahu aleyhi ve sellem o zaman mizana gel. Mizanın başında bulunsun diyor. Şimdi buralar belli yerler mahşerde. O tabi yine soruyor Resulallah ben mizana da gelirsem seni bulamazsam nereye gideyim diyor. Havz-ı Kevser'in başına gel diyor. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahşerde üç yer işaret ediyor diyor. Halbuki kendisi günahsız, cennete direkt gider, istirahat eder, zaten dünyada etçileler çekmiş. Ama yok. Ümmetini kurtarmak için şefaat işte makamı. Sıratın başına duruyor, geçemeyen varsa geçireyim, tökezlenen oluyor. Altta cehenneme düşecek tehlikesi var, elinden tutuyor. salavat. cezalevat, Allah'u salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellim. Salavat sellim. Salevat şerifeler burada çok devreye giriyor. Sırattaki tökezlenmelerde elinden tutması için. Benim dünya kadar salavat-ı kitabım var. Daha da ömrüm olursa neler yazacağım. Projelerim var. Proje demeyelim gavurca bir laf. Hazırlıklarım var. Hazırlıklarım var. E peki, e, niye bu salavat-ı üzerine bu kadar duruyoruz? Ne kurtarıcımız? Sallallahu aleyhi ve sellemle aracımız, vesilemiz. Ona salavat okumamız. Ondan zaten bütün haberlerimiz kabul mü oldu, ret mi oldu, garantisiz. Efendim, e, ancak... Salavat-ı kesin kabul oluyor. Adam riya ile bile olsa gösteriş için bile okusa kabul oluyor. Çünkü Habibine olan duayı reddetmiyor. O duayı sahibine ulaştırıyor yani. Sevgilisine yapılmış bir duaya. Bu bakımdan salavat-ı şerifeden daha ümitli amelimiz yok bizim. Ondan ben salavat-ı şerife üzerine çok dururum yani. E bu kadar kitaptan çok istifade edeceğiniz ilimler var bakıyorsanız amel ediyorsanız, ben kitaplarımdan kafayı kaldıramazsınız. Başka kitap okumaya vakit bile kalmaz size. O kadar e, mevzular var, yazmışız yani. Geçmiş ulemadan nakiller yapıyoruz. Ben zaten hiçbir şeyi kendi kafamda... Konuşmam hep, e, ne onun adı? Kaynak veririm. İşte Sırat'tan geçemeyen varsa geçireyim diye Sırat'ın başında duruyor. Mizanda işte cevabı hafif kalırsa, işte bir şefaatle falan acaba bir şefaat payı varsa, o şefaatini kullanmak suretiyle ...ve sevabını ağırlaştırmak için mizanda duruyor. Yani çünkü günah kefesi ağır basarsa... ...cehenneme gidecek. Hani Müslüman da olsa sonra çıkar cennete gider ama... ...niye cehenneme girsin? Bir, bir, bir dakika girmek... ...bir kere girmek kömür gibi olmak demek yani. Bundan dolayı... ...beni mizanda bulursun diyor. Sonra Hazı Kevser'de bulursun diyor. Neden? E çünkü... Hazırcemserde de insanlar işte ümmeti geliyor, elinden içiliyor. Maşerde çok susuzluk var. Güneş tavan boyu yaklaştığı için milletin ciğerleri parlam par parçamıştudaklar er yer. Susuzluktan bin kere ölecekler de. Maşerde ölmek yok. Ölmek olmadığı için ölemiyorlar. Ee, Hazırcemserde menşeri böyle lazım obada beda. Bir kere bir şerbet ise yani, Hazırcemserde bir kere ise ebediyen susamıyor bir daha. Ebediyen ne demek? Yani mahşer 50 bin sene geç, ondan sonra cennet veya, ya tabi zaten çağrıcı kemserden insan cehenneme gitmez de, ondan sonra cennete gidiyor. Cennete giden ne kadar yaşıyor? Sonsuza kadar. Katır trilyon sene desen kafir olursun derdi efendi hazretler. Çünkü katır trilyonun sonu var. Sonsuz cennet var. Bu sonsuz cennete adam bir kere susamıyor. E cennete bu kadar ırmaklar var Kur'an'da zikrediliyor. Cennetteki ırmaklar, şarap ırmağı, bal ırmağı, süt ırmağı, su ırmakları lezzet için içiliyor. Yani zevk için içiliyor. Yoksa susamaktan dolayı içilmiyor. Çünkü insan susayıp hararet olsa ondan sonra su, su talebesi, bu ona bir sıkıntı veriyor. Yani susuzluk sıkıntı veriyor. O sıkıntıdan dolayı su istiyor. Dünyada her şey bir sıkıntıyla meydana geliyor. Sıkıntısız hiçbir şey yok yani. Acıkmak sıkıntı veriyor. Susamak sıkıntı veriyor. Uyumamak sıkıntı veriyor. Her şey sıkıntı veriyor. Tamam, Uyku lezzetli, yemek lezzetli, su lezzetli. Fakat onların gerisinde hep Tatsızlık var işte. O tatsızlığı gidermek için bunlar yapılıyor. İhtiyaçtan kaynaklanıyor. Zaten ihtiyaçtan kaynaklanmasa böyle adamlar hiç uyumak istemiyor. Böyle hırslı tamahalı tüccarlar var. Yani Gece bile dükkanı kapatmayacak. Yani Bir para kazanayım diye. Fakat uyku bastırınca yani adam ne yapsın mecbur gidiyor. Onun için hep şey bir sıkıntının neticesi. Hacet mi ge gerektiriyor? E, ama cennette hiçbir şeyde zaruret yok. Yani uyuma yok. Neden? Uykun gelmiyor. E, acıkma yok, yemek var lezzet için. Susamak yok, içmek var lezzet için. ve lezzet, lezzetin soru yok yani. O bakımdan Havz-ı Kevser'in başında bulunsun diyor. Bazı ümmetler kovuluyor. Ehli Sünnet itikadından çıkanlar reddediliyor. Havz-ı Kevser'in başına kadar yaklaşıyorlar. Melekler onları reddediyor. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi. Adamın havuzu kendi devesine yetiyor suyu. Çölde kuraklık var. Herkesin devesini nasıl içirsin? Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi buyuruyor hadi i şerifte. Benim havuzumdan kovulacaklar var. O zaman ben diyeceğim ki ey Allah'ım melekler. Bırakın gelsinler. Onlar da benim ümmetlerim. Melekler izin vermiyor. Çünkü Mevla izin vermiyor. Ne diyorlar? Tedri Senden sonra bunlar ne bidatlar ne reformlar... ...ne yenilikler dinde uydurdular... ...sen bilmiyorsun. Yani işte... Mehmet Okuyan'ın... ...mucizeleri, inkarı... ...ehli sünnetten çıkıştır. Kesinlikle... ...ehli sünnet olamaz da... ...Müslüman olur mu meselesi de tartışmalı. Ondan sonra... ...Aziz Bayındır'ın... ...Allah'ın e, senin kimle evleneceğini bilmez. Temizlikle ilim sıfatını inkar. Asla ehli sünnet olamaz... Mustafa İslamoğlu zaten işin başını çekiyor. Kader yok, alın yazısı yok, Adem e sen babası var gibi uydurmalarla, hurafelerle efendim din adına bid'atler çıkarttılar bunlar. Şimdi bunlara uyanlar, bunları dinleyenlerden bunlara inananlar hani ne var ne yok diye dinleyeni demiyorum ama ne var ne yok diye dinlemeniz de zehri denemeye benzer. O tehlikeyi söylüyorum. Ve lakin inanan ve kabul edenler, tasdik edenler muayet sürüyor mu? şimdi mu? Tabii bu akımlar geri doğru Abdu'ha gidiyor, Afgani'ye gidiyor, Reşit gidiyor. 100 senelik bir serüven. İslamiyet bozmak için masonların, Abdus zaten masondu, masonların kurdurduğu bir ekol budur. O sonra Vehhabilerin zaten İngilizlerin kurdurduğu 200-250 senelik bir olaydır. Bütün bunlar asıl Saadet'te selef Salih'in döneminde, Tabiin Tebe-i Tabi döneminde, geçmiş büyüklerimiz döneminde tutturamayan, fakat daha sonra e, garip zamanlar geldiğinde son 152-153 senede maalesef Neşru Neva bulan ve şimdi de e, işte çok üzülerek izlediğimize göre e, şey bulan, ne diyeyim sana? Taraftar bulan, müşteri bulan akımlar. E şimdi bunlar Havzu Kevser'den kovuluyorlar. Bu Beyaz TV'deki programın da arkasında herhalde Gazi Osman Paşa Belediyesi var dediler. E, Gazi Osman Paşa. Çünkü ben İki sene evvel de bir Osman Gökçek'le görüşmüştüm. Bu Mehmet Okuyan meselesini dedi bizim haberimiz yok. E şimdi diyemez artık bizim haberimiz yok. Çünkü biz o zaman o sene bayağı konuşma yaptık. Ondan sonraki geçen sene bu adamı çıkartmadılar. Piyasada sanki Müslüman hoca kalmamış. E, şimdi bu sene yine çıkarttılar. İslam ümmetine, ehl Sünnet'e büyük bir zarar ve ziyan verdiler. -i sünnet ehl i Sünnet bunu bağışlamaz ve bağışlamamalı. Gökçek ailesine hiç yakışmadı. ehl-i sünnet bunu bağışlamaz ve bağışlamayacak. Allah-u de da bağışlamaz. Ehl-i bit'ati, mucizeleri inkar eden, Meryem validemize çift cinsiyet isnat eden, yani ben bunu bir Hristiyan profesöründen duymadım çift cinsiyet ya. Böyle bir şey isnat adamı konuşturuyorlar barbar barbar. Ha bunun arasında Gazi Paşa Belediyesi varmış. Bu, yani o zaman öyle dendi bana iki sene evvel. Şimdi de araştırın. Benim cemaatimden çok güzel işleri inceleyenler var. Bir sponsorun gözükmemesi de ilgi çekiyor. Programda sponsor gözükmüyor, altında da gözükmüyor. Yani deştiğin zaman internetlerde de çıkmıyor, bunu inceleyin. Bu Mehmet Okuyan meselesinin sponsoru kim? İşte bu sponsor olan bu mucizelerin inkarına sponsor oluyor. Bit atın yayılmasına, ehli sünnetin bozulmasına, dinimizin zarar görmesine sponsor oluyor. Buna sponsor olan zarar görür. İslam'a zarar veren Allah zarar verecek. Bitti. Çaresi yok. Ha, ahirette Havzu Kevser'den kovulacak mı? Bunların zaten öyle bir telaşesi yok ki. Adam Havzu Kevser'e inanıyor mu acaba? Adam zaten adleri inkar ediyor. Diye. Ne Havzu Kevser? Ha, o zaman şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor ümmeti adına. Diyor ki gelsinler. Ee, ben onlara su içireyim. Çünkü ciğerleri patlamış yani. Bir kere içseler ebedi susamayacaklar üç için bir içireyim diyor. Melekler diyorlar olmaz. Neden? Sen biliyor musun bunlar senin arkandan dinine nasıl zarar verdiler ne bozuk itikatlar uydurdular. İhtias. Yani ihtias hadis şey, sonradan şeyler uydurmak. Din adına sonradan bir şey katılamaz. Biz gelenekselciymişiz. Gelenekselciymişiz. Tabi gelenekselci olacağım yani. Reformci mu olacağım? Yenilikçi mi olacağım yani? Teknolojide yenilikçi olurum. Yeni çıkan arabaya binerim, yeni çıkan telefonu alırım. Ye, bütün yeniliklerden istifadem ama dinde yenilik olmaz. Din kelamı kadim, vahiy ezeli, Kur'an kadim, ezeli. Allah'ın ilmi ezeli. Ezeli demek evveli yok demek. Allah Teala bugün ne olacağını bilmiyor mu ki? Her dakika fikir değiştirecek aşağı. Hüküm değiştirecek aşağı. Bu şeratta değişen nesih olayı ve Tevrat'ın hükmünü İncil'in nesk bazı bazı hükümlerle İncil'in Tevrat'ı Kur'an'ın nesk ettiği, bunların hiçbiri Allah'ın ilminde değişikliğe telaret etmiyor. allah Teala'nın ilminde şöyle. Şu zamana kadar Tevrat'la hükmedilecek. Şu zamandan sonra İncil-i Şerif nazil olacak. Şu kadar dönem İncil'le hükmedilecek. Şu noktada işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu e ziyade pe peygamber olduğu diyelim 40 yaş itibariyle yani o zaman kaç oluyor miladide? Doğumuna 571 mi diyorlar. E, nübüvveti ne oluyor 40 eklediğin zaman? 610 diyorlar. E sen şimdi e, efendim belki biraz daha geri olabilir. Çünkü hicri hesapladır ya o 40 sene. Hicri hesapla 40 senede bir düşer bir buçuk sene kadar. Yani işte 600 küsurlarda miladiye göre konuşuyoruz. O zaman hicret daha bulmadığı için hicriyi takvim yok. Ha o noktada Kur'an nazır olacak. Mevla buna göre biliyor zaten. Yoksa Mevla önce böyle biliyor. Ya bu hüküm uymadı. Bunu değiştirelim. Öbürünü gönderelim. Böyle bir şey yok. Allah'ın ilminde bir değişme olmuyor. Kullarıma bu uygun. Şu zamandan sonra bu uygun. Şu zamandan sonra bu uygun. Mevla onu zamanına göre zaten hükmünü ayarlamış. O hükümler değişmedi ki. Nesih demek mesela. İslam'ın başına kıble efendim şu kadar ay. Mescid Eksani'ye dönü gidi. Sonra Kabe'ye döndürüldü. E Mevla hala Müslümanlar itiraz etti. Yok millet illa da Kabe'ye dön dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti falan. Yani Efendimiz'in duasıyla Müslümanların talebiyle mi Mevla hala ya olmadı bu Mescid-i Aksa tutmadı haşa döndüreyim onları Kabe'ye bari de rahat etsinler haşa. Böyle bir din anlayışı olabilir mi? Nesih dediğimiz bu mudur yani? Nesih bu değil. Nesih ne? Tamam Mescid-i Aksa'yı artık dönmeyin. Hadi şimdi Mescid-i Haram'a döndür yüzünü. Bundan sonra oraya kalacaksınız. Buyurdu. Burada bir nesih var. Kur'an'da da nesih var. Hadis-i Şerifler'de de nesih var. İlk dönemde kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret edin emrediyorum. Buyuruyor. E şimdi bak orada da hadiste de nesih var. Kendi kendini nesih ediyor. Çünkü Mevla o zaman öyle bildirdi. Şimdi bildirdi ki ziyaret serbest ettim şey. Diyor. Hadisler de vahidir. Dolayısıyla Nesih burada vahide oluyor diyebiliriz. Nesih vahide oluyor. Peki bu nesih ne anlama gelmiyor? allah Teala o işi baştan böyle biliyordu da, böyle emretti de, o iş öyle olmadı da, e, faydalı olmadı da, zararı gözükdü Bu senin e, laik düzenin kanunlarına benzer mi? Laik düzende bir kanun yapıyorsun. Ondan sonra iki sene sonra kanun yarılıyor, deliniyor. Ondan sonra yamalı bohça gibi. Hala 80 anayasasından Askerlerin anayasasından yönetilmeye çalışıyoruz. Her dakika değiştiriyorlar. Torba torba torba meclisten değiştire değiştire canları çıktı. Şu ana sayı toptan bir değiştiremiyorlar. Yani kendi işlerine geleni değiştiriyorlar neyse. Ama velakin e şimdi burada ikide bir niye değişiyor? Ya diyorlar biz böyle anladık ama buradan bir delik açıldı. Buradan başkaları yararlandı. Teröristlere yaradı bu iş. Hadi orayı yamalayalım o yasayı değiştiriyorlar. Bu yasayı değiştiriyorlar. Çünkü neden? İnsan aklı kasırdır, noksandır, yetersizdir, hatalıdır. E bundan dolayı bugün doğru anladı, yarın yanlış. E ben şimdi bugün iyi bir şey yapayım, yarın ya bunu yanlış yapmışım diye biliyorum. Hepimiz hakkında geçerli yani insanız. Ama Allah Teala hakkında o dediği tutmadı da değiştirdi. Böyle bir şey yok. Mevla ezelden biliyordu. Bu zamana kadar kanunun bu olacak. Şu saatten sonra hükmüm şöyle değişecek. Bu hükmü koyacağım. Çünkü neden? O zamanın halkına bu uygun, ondan sonra gelene bu münasip, şu dönemde bu efendim, salih, eslah, neyse elverişti? Mevla bunu ezelde bildiği için orada nesih sana bana göre izhar ediyor, bize açıklıyor. Bizim hakkımızda nesih olan değişiklik Allah Teala hakkında yeni bir hükmü açıklamak manasındadır. Bizim hakkımızda nedir? O ok aktı bu geldi manasındadır. Mevla hakkında değişiklik olmuyor. İzhar etmesi gerek yani tayin ettiği vakitte yeni hüküm izhar ediyor. Bit. Buna anlamacık ne var? allah Teala'nın dininde yenilik olmaz. Biz gelenekçiyiz. gelenekçiyiz. Niye gelenekçiyiz? Çünkü ezeliciyiz. Çünkü ilmi ezeli. Kelamı kadim. Kur'an kadim. Kelamın nezeli evveli yok, ilminin evveli yok, hatası yok, cehaleti yok, yanılma payı yok. E şimdi, tabii ben o ilme dayanacağım. Ayet ve hadis o ilme dayanıyor çünkü. E ben burada bir değişiklik yapabilir miyim? Yapamam. Ahmet diyor, altıydı. İslamoğlu geldi beşe indirdim, FETÖ geldi üçe indirdim. Hayrettin Karaman iki de yeter. Allah'a inan ahirette inan gel geç. Yahudi olsan cennete gidersin. Nereden alıyorsunuz siz bu bolluğu ya? Allah Teala'nın ilminde değişme yok. Dininde de değişme yok. Nesih ne zamana kadardı? O da Kur'an ve sünnetle ilgili nesihlerin tümü Efendimiz ve sellem, hayatıyla kayıtlıdır. Hatta hayatından 82 gün evvel veda haccında hutbe okumuştur. Ve veda haccındaki Arafat hutbesi ki bir kere haç yaptı zaten çünkü fetihten sonra. Da İslam'da, İslam hac hükümlerini beyan ettikten sonra zaten Mekke müşrikler elindeydi fetihten sonra. Bir haç yapabildi, 8. sene mekifet etti, 9. sene müşriklerin tavafa katılmaması Arafat'tan Müzdelife'ye gelmemesi için Hz. Ebubekir Efendimiz'e, Hz. Ali Efendimiz de gönderdi, dellal bağırttı, nida ettirdi, seneye bir daha gelmeyin bak müşrik olan asla haçı kabul edilmeyecek, buralara yanaşmayın mescid Aram'a. O ilanları yaptırdı, müşrikler de karışabilir diye kendi gitmedi. 10. sene gitti, zaten vefat senesi. Hizzet'in 10. senesi. Ve haçını yaptı. Bu haçta hangi ayet nazil oldu? Maide söylesin. Elle mükemmel tulekum, din ekum. Ben dininizi sizin için kemale erdirdim. Ve memtulekumü nimetimi size hakkıra tamamladım. Razi tulekumü İslam'da Din olarak sizin için İslam'dan razı oldum. Başka dininiz yok. E şimdi dininizi kemale erdirdim buyurduktan sonra sen ona bir şey katabilir misin? Nimetimi tamamladım buyurduktan sonra eksik var diyebilir misin? Peki bu kemale ermiş dinde kader inancı var mı? Var. Meryem validemizin babasız çocuk doğurdu, erkeksiz çocuk doğurduğu inancı var mı? Var. Bu tamamlanmış dinde mucizelere iman var mı? Dört kuşun kafasını kopardı sonra çağırdı kafaları bedenlerine geldi. Uzun kısa. Bakara suresi. Bu şeyde eee Uzeyra'yı 100 sene ölü kaldı sonra Allah diritti şeyini de kendisini de Bakara suresi ate var mı? Var. İslam ne diyor. Bu bir temsildir diyor. Misaldir diyor. Yani böyle bir şey o yaşanmamıştır diyor. E şimdi Kur'an ayetleri hakkında bu görüşleri ihtias ettiler. Sonra ya duydunuz sen girecek bizim Peygamberimize uyması şartı yok falan falan. Süleyman ateşten çıkan bir ateş. Ha şimdi bunları bu ha senin bütün getirdiklerin kemale ermiş tamamı ermiş o yüce dinimizle ilgili yaptığın bitatlar ihtiaslardır. Yani hadis sonradan bir şeyler uyduruyorsun. Bu uydurmalar kurafeler. Ondan sonra ben kurafeci oluyorum. Herif Adem Aleyhisselam'a baba buluyor. Kurafeci olmuyor. Cübbeli kurafeci oluyor. Neymiş? Şu namazı kılarsan şu cevap var. Var. Var. Niye kurafeci oluyorum? Kaynaklarım var. E senin kaynağın var mı Adem Aleyhisselam babası var diye? Tevrat'ta, İncil'de, değiştirilmiş Tevrat'ta bile bulamaz Adem Aleyhisselam babası var. Bir de maymunlarla geride birleşiyoruz. Şu lafa bak ya kulağımla duydum herifin ağzından. Şu lafa bak ya. Maymunlarla geride birleşiyoruz. Bu Darwin teorileri yani bunlar. Sen şimdi burada hangi İslam'dan bahsediyorsun? Bunlar ne Havzu Kevseri ya da Havzu Kevseri yine Müslümanlar gelip de Müslüman olup da kovulanlardan bahsediyoruz. İslam'dan dinden çıkan Havzu Kevseri yanına yaklaşamaz ki kovulsun yani. İşte ben mizanda dururken diyor. Çünkü mizanın başında niye duruyor? Havzu Kevseri'nin başında niye duruyor? Bir Müslümana yardım edeyim diye duruyor. Ama ehli sünnet olursan sana bu şefaat, bu yardım erişiyor. Çünkü neden? İşte Havzu hadisi sahittir. Sahi hadiste geçiyor. Gelsinler onlar da benim ümmetlerim diyor. Baktı zaten Yahudi, Hristiyan, Budist, Mecusi gelemiyor ki orada. Havzu Kevser'e aday olarak gelen ben de Müslümanım içeyim diye geliyor. Hani şimdi nasıl hepsi Müslüman ya televizyonda da konuşuyorlar Müslüman profesörler falan. O da diyor ki ben ahirete çıkınca ben Müslümandım zaten diyor ya ben de gideyim bir bakayım diyor. Hadi bir gidiyor. Kovuluyor. eden, eleklerine buyuruyor. Senin ardından neler uydurdular din adına? Senin dinine? ...neler ihtas ettiler, ne bidatler, reformlar, yenilikler, inkarlar falan... ...onun için bunların bahsen havzunda nasibi yoktur buyuruyor. Şimdi kısa bir ara verirsin... ...ondan sonra ben mizanda bir kere dururken... ...yani maaşlarda olacak şeyi anlatıyor. hadis-i devam edeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ila seyyidina Rasulullah ve aleyhi ve sahbihi. Yani işi ehli sünnete döndürmeden duramıyorum. Görüyorsunuz bir hadis-i şerife giriyorum, bir mev'izeye giriyorum fakat... Yani sadece böyle menkıbevari, e, kıssadan hisse kabilinden konuşmaklar beni tatmin etmiyor. Çünkü bu millete önce itikat lazım. Bu milletin itikadını, inancını bozan adamları dinledikleri sürece iflah olmayacaklar. Ondan sonra... Yani... ...mizanı anlatıyorsun... Şunda mizanda şu amel sevap hasene ağır gelir diyorsun. Fakat itikad bozuksa o amel mizana konmayacak. İşte diyorsun ki şu namazı kılarsan, şu zikri yaparsan, şu orucu tutarsan işte Havzu Kevser'den eli iline içirecek, Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle civarlar, hadis-i okuyoruz hep. Ama şimdi e sen bid'at dinde yenilik e, hususunda bir şeye inandıysan, bir Vehhabi'ye, bir Şii'ye, bir muteziliye ki bizim ilahiyat ...mutezile dolu. E şimdi bunlara inandıysan, bir fikirde el dışına çıktıysan zaten Havzu Kevser'den kovulacaksın. Dolayısıyla ben şimdi hangi faziletli ameli konuşayım da durayım yani duramam ki ben faziletli ameli konuşurken evvela itikadı tahsih. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün mektuplarının başında itikadı düzeltmeden istediğin kadar zikir yap diyor. Hiç boşuna tarikata da girme, zikrin de boşuna diyor. Allah böyle kavuşamazsınız aslında erişemezsin buyuruyor. Bütün mektuplarında ilk olarak itikadı tasih, ikinci olarak ilmihal, fıkıh meselelerini güzel öğrenip tatbik diyor. Ondan sonra tasavvuf ve tarikat ve zikir diyor. Sen şimdi ne yani internetten Muhyiddin Arabi Hazretleri görüşlerini okuyarak... Ahmet Hulusi'ye takılarak bilmem ne e, bir, ne zannediyorsun yani? Başlıyorsun böyle ince ince kelimeler gamiz efendim e, mefhumu anlaşılmayan ki, kelimelerle millete hava ataraktan efendim işte efendim. Değişik değişik işte, işte makamlar mevk, manevi hallerden tecellilerden bir şeyden bahsetmeye başlıyorsun millete bayan bayana sonra adam ne kadar ilerlemiş neler biliyor falan. Adam abdest yok namaz yok. Yani bu lafları konuşan insanların bir Ya e, bir bayan var işte o Cemal Nur mu? E, yani neler konuşuyor bir konuştuklarını dinlesen desen Evliya Allah'ın en yüksek makamındadır. Ya açık. Ve bir de başa çıktığı da çok mühim bir şey değil. Yani Allah'ın farzını da hafife alıyor. E şimdi onun için biz yani ben Sâme Ramadâne, ben Kâme Ramadâne, ben Kâme leylet kadir Ramazan orucunda olsun, teravihde olsun, Kadir Gecesi'nin kıyamında, hepsinde Bukhari'de, üçü de Bukhari'de. İmanen ve ihtisaben. İlk şart imanen. İman, inanmak. Neye inanacaksın yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabesinin inandıklarına inanmayan da iman olur mu? Ehl-i sünnetten çıkanların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve çıkmış demektir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve inancı ehl-i sünnet vel e Geri kalan zaten 72 fırka her birinin içinde de 5-10-20-25 bölünmüş gruplar var. E bunların inancıyla sen e, teraviyin, orucun, şunun kabul olun mu? Zaten o kafadakiler çoğu da teravide kılmıyor da. Farzları bile kılmıyorlar. Ama bazı var. Mesela Yaşar Nuri dedi ya Hüseyin Atay nasıl aleyhine konuşuyorsunuz dedi ya Hüseyin Atay ne demek dedi ya Sahibi tertip dedi ya Ben ne dedim Sahibi tertip olacağına sahibi iman olaydı dedim Sahibi tertip ne demek Bir vakit bile namaz kazası yok Buluğa erdiğinden beri Gelmiş 90 yaşına. 90 yaşına Ama itikadında ne var Allah diyor ne bilsin diyor, denizde ne kadar balık var diyor ya duyduklar duyduklarımı konuşuyorum yani Bir telefona çıkmış çok eskiden Hüseyin Atay pek meşhur değildir. Ama bütün mutezileyi Ankara ilahiyata açlayan odur. Hala da sağ. Allah hidayet versin ölmeden evvel dönebilir. Ama dönmeleri kurtarmaz bunları. Çünkü bunlar çok kitap yazdılar. O kitaplarda milleti zehirlediler. Çok da talebe okuttular ilahiyatlarda. Onun için dönüyorsa mutlaka şimdi ben döndüm bu hatalı itikadlarım yanlış idi. Ben bunları beyan ediyorum. Allah'ın sonuna böyle çıkmayayım. Ben sizi saptırmış oldum. Kendim de sapıtmış idim. Şimdi anladım, Allah'ın ilmi ezelidir ve Allah'ın ilmi her şeyi kaplamıştır, Allah'ın bilmediği bir şey yoktur vesaire. Bunları derlerse illerlediğine teabû ve aslahû ve beyenu Mevla buyuruyor, Alimlerin sade tevbe etmesi yetmez. Kırdığı çanakları ıslah düzeltecek diyor. Süt, döktüğü sütleri temizleyecek, işi düzeltecek, bozduğu, ifsatlarını ıslah edecek. Bozluyor milletin itikadını şimdi. Mehmet okuyan tevbe edemez mi? Mustafa İslamoğlu tevbe edip el i e geçemez mi? Geçebilir. Ehl-i benim tek elimde mi yani? Benim sana çok kafam bozuldu. Ben seni almıyorum. Veyahut da burası dernek mi? Hayvan severler ve kanarya severler derneğinde miyiz? Bu Allah'ın dinidir. Allah kapısını açmış kurban oldu. Tevbe edenler müstesna. Ben kabul ederim bu. Ama alimse, kitap yazmışsa, konuşma yapmışsa, konferans vermişse, milleti zehirlemişse Allah'la arasında sabaha kadar ağladı. Tövbe ettim ya Rabbi. Kurtarmaz. Vaslahû. Bozluğunu düzeltecek diyor. Bu çünkü sen içki içtin, kumara oynadın, zina ettin. Kendi kendine günahlar işte. Allah'la aranda sen tövbe et. Ama sen şimdi burada milleti bozdu. Düzeltecek ve beyyenû yetmez. Beyan edecekler. Ne demek beyan edecekler? Açıklayacak. Diyecek ki ben şurada yanlış söyledim, yanlış yazdım. Bunu düzeltiyorum, bu el-i muhalifmiş. Ben el-i döndüm. İtika, düzgün inanç budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin inancı budur diyecek. Açıklaması lazım. Ayıp olur. 90 yaşına gelmiş. Kendini reddetmiş olur. E tamam da sen şimdi tövbe ediyorsun. Allah'la Allah aranı düzelteyim diyorsun. Mevla da sana buyuruyor ki sen bu kadar insanı bozmuşsun. Kanına girmişsin. İman ve itikatlarının ırzına girmişsin yani. Geçmişsin. İtikat ırzına geçmişsin yani. Şimdi İslamoğlu bu kadar insana kaderi inkar ettirdi. Adamın amentüsünü bozdu ya. Bu adam bu adam da ne olacak ahirette? Havzu Kevse'den kovulacak duruma gelmiş. Bunun yüzünden bu nasıl şimdi ben tövbe ettim ölür ölmemeye yakın olmaz. Ama kapı açık. Tövbe edecek, düzeltecek, açıklayacak feleketu <gülüyor> aley. Bunların tövbesini kabul ederim Allah buyurdu. Ve ettevvabur rahim. <gülüyor> Çokça tövbe kabul eden Allah benim. Ancak benim. Ama ifsatlar islah olacak şimdi. Diyanet Reisi öyle demiş. Muhammed Avam Hoca'da işte. E, Sait Katip muydu o? Onların hocası. Sait Katip diye bir adam var. İlahiyatın Yine aynı Hüseyin Atay ayarında, yaşında bütün aklıma uymayan hadisleri reddederim. Mughare'de de olsa, Müslim'de de olsa aklım almadı geç gitsin. Bu kafayı, bu mantığı ilahiyatlarda açlayan adam, Said oldu diye bir adam. Görseniz acayip bir durumda yani resmiden. Şimdi, bu dönmüş. Yani Diyanet Reisi'nin beyanına göre bu yanlış inançlarından dönmüş. Ama Avam Hoca da ne demiş? Dönmek yetmez. O Allah'la arasında tövbesin ama Düzeltmesi lazım, beyan etmesi lazım. Şu inançlarım, itikadlarım bozuk idi, sizi de yanlışa sevk ettim, Allah beni affetsin, ondan sonra ne yapacak? Düzeltecek şimdi. Tayyip Bey FETÖ'yle ilgili ne dedi? Allah bizi affetsin, milletimiz bizi affetsin. Ama demekle kaldı mı? Kalmadı. Girdi FETÖ'nün inlerine, bak şimdi senelerdir mücadele veriyor. Neden? Allah affetsin diyerek olur mu? FETÖ devleti işgal etmiş, mahkemeleri işgal etmiş, emniyet işgal etmiş. Hepimize ne zararlar verdi. Bir sene biz içeride yatırdılar. Bu kadar milletin e, malına canına zarar vermiş yani. Ha, E şimdi Allah ben affetsin deyip durdun mu şimdi? Ne yaptı? İşi düzeltmeye istiyor şimdi. Neden? Biz bunları Müslüman zannettik. Başörtülü karısı falan falan. Bir de baktık buna canavar eşkıya açık. E şimdi bunları işten atıyor. Suçlu olan hapse atıyor. Öyle ya. Düzeltmek böyle olur. Sade Allah affetsinden kalsaydı Allah affetmez. Ama bir fiil icraata soktuğu için Allah Reisim Sen alim adamsın. vazettin, ettin, kitap yazdın, milleti saptırdın. Sonra ben tevbe ettim ölümüne yakın. Siz de şahit olun. Ölüm döşeğinde yanındakilere söylüyorsun. E bu nasıl olacak ya? Onun için biz itikada yönelmeden bu konuşmacılar, bu eli sünnet hocalar, bu sohbet yapanlar bu vaz edenler televizyonda radyoda kürsüde her faziletli amelde veya üçünde beşinde mutlaka konuyu imanen ve hasaben. Birincisi iman, el sünnet'e göre itikadı düzgün yapmak. İkincisi ihlas, yaptığı işi sadece Allah için yapıp gösterişten uzak kalmak. Bu ikisini konuşmadıktan sonra anlattı anlat. Şu kadar sevabı var. Yok ki yok. Şimdi ben mizanda dururken diyor. Feyyut abi şap bir minnet ümmet. ümmetimden bir delikanlıyı getirecekler. Melekler yakalamışlar. ve maleket yedrubunu bunu ve Melekler bir önüne, yüzüne vuruyorlar. Bir arkasını çeviriyorlar, arkasına vuruyorlar. Meleklerin kamçıları var biliyorsunuz. O kamçılarla böyle yapıyorlar. Bir böyle, bir böyle, bir böyle. Cık, efendim sallallahu aleyhi ve ne kadar üzülüyor ya. Ona onun için ümmete ne demek biliyor musun? Senin evladından daha yani senin kendi çocuğuna yapılan bir e, kamçılamaya ne kadar sızlar. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içi herhangi bir ümmetine kamçı vurulduğunda ondan fazla sızlar. Çünkü nebi evlâ bil mü'minîne minenfusîm o nebi zişan inananlara canlarından daha yakındır. Bırak evladına kendisinde hisseder o kamçıları. Çünkü canından daha yakın bir şey düşünebiliyor musun? Bir insana evladı canı kadar yakın değildir. Önce can sonra canan demişler. İnsan evvela kendi kurtarma bakıyor. Çok nadirdir çocuğuna duyarlı olup da çocuğunu önce kurtarayım ben yanarsam. Varsa da ekseri insan can havliyle kendini düşünür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canından çok ümmetini düşünmüştür. Onun için çok üzülüyor. Feteh allekubi ve gül ya Muhammed el müsteğase el müsteğatebik. Bana diyor ki, ya Muhammed ya Muhammed sana sığındım sana sığındım. Yardım istiyorum senden. Bak istihase var mıymış bu da delilidir. Çünkü Resulullah s.a.v. ona yardım etmek istedi esasen. Ama allah Teala izin verirse yardım edebilir. Bu kaydı hep tasavvufta koyuyoruz. allah Teala şefaat izni bir kişi hakkında vermedikten sonra şefaat izni genel manada sabittir. Kur'an'da var. Şefaat izni yani vereceği var. Şefaat kapısını olacağı makamı Mahmut değil şefaat makamı zaten. Haşiyan ya bazık Rabbin makamın mahmuda. senin mahmuda yükseltecek. Yani şefaat kapısını sen açacaksın. Şefaat mefhumu kesin var. Ama sana var mı? Bana var mı? Yani Mevla derse ki bu adama şefaat etmeyeceksin, edemez o zaman. Menzelle diye şefa'u inde illa izni. Onun izni olmadan kimse onun nezdinde şefaat edemez. Bu ne demektir? İzinle eder. Ama müşahhas izinler de talep edilecektir bana sığındı. Fequlü dedim ya melekete Rabbi madem bu ey Rabbimin melekleri bunun günahı nedir yani hani ben bir şefaat etmek istiyorum buna bana sığındı şimdi. Fequlü nedir gecesi Ramazan fahasallahu ve lem yetub feahazallahu fucetan. Melekler diyorlar ki Ramazan ayına yetişti bu bu genç delikanlı. Fakat Ramazan ayında tövbe etmeden isyanlara, günahlara devam etti artık günahları ne çeşitse. Günahlarına devam etti. Tevbe etmedi Ramazan-ı Şerif tebaye. Ne buyurdu Ramazan'a yetişip daf olmayan kahrolsun. Cibril'emin Resulullah asasem ne bu ne dedi? Amin dedi. Geçen bir dersimizde. İdalem yuvar Ramazan fe Ramazan'da af olmadıysa bir adam ya ne zaman buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ramazan-ı Şerif'te şimdi tabii son onun işte birkaç günü kaldı. Ey günahları çokça bağıştan, Yüz kere okunuyor mesela Oku, okuyabilirsiniz şimdi iftara kadar. Veya işte gündüz okunmadı gece de okunur. Bağışlanmak isteyeceksin. Ramazan-ı Şerif Risalesine bakın dedim istiğfar bahsi var dedim. Orada birkaç istighfar var. Özellikle Ramazan'a mahsus istiğfar var. Bir daha üç aylara kadar yok o müjde. Recep'e kadar bir daha yani burada dokuz ay falan yok o müjde. İkinden sonra bir. Bazı rahatlar öğlen iki ders okunuyor. O istiğfar. Tevbe de abdin, zalimin istiğfar. E bakın dedim size. Ben ne yapayım? Burada ne yetiştirebilirim? Ramazan Risası'nı alın. Orada bakın. İstiğfar bölümü var. Tevbe bölümü var. Onları okuyun yani. Günahlarınızdan tevbe ed ed ederseniz. Ramazan'da af olmamak mümkün değil yani. Bu kadar iftar, bu kadar kadir gecesi, bayram gecesi, bayram sabahı buna mülhaktır. Af olmamak mümkün değil yani. Toptan af var ya. Sen ne yapıyorsun da bu kadar, ne günah yapıyorsun da af olmuyorsun yani. Demek ki Allah'a karşı bir direniş içerisindesin. Af olmamak için uğraşıyorsun yani. İşte bak bu genç diyor Ramazan'a yetişti, isyan etti, tevbe etmedi. Allah da onu aniden yakaladı. İşte ani ölüm çok tehlikeli yani. Çünkü insan biraz hasta yatıp öleceğini anlarsa bu, bu da bir nimet. Çünkü tevbe imkanı oluyor, helallaşma imkanı oluyor, borç ödeme imkanı oluyor... Bir, Vasiyetler etme imkanı oluyor. Pat diye ölüyor. Krizden adam konuşurken ölüyor, yürürken ölüyor. Cık. Trafik kazası zaten hepten ani aniden oluyor. E, çok da ölüm oluyor böyle. Bu ne zaman tevbe edecek? Ne zaman kazalarını kılacak? Ne zaman zekat borçlarını verecek? Ne zaman? Allah Allah. Bir an evvel çıkartmak lazım. Allah onu aniden yakaladı. Ahirete hazır olaydı. Nimet. Mevtül fücret. Nimetül salih? Ani ölümler salihler için nimettir. Talihler için, talih kötüler. Kötüler için azaptır. Çünkü tövbe fırsatı yok. Bak bu genç tövbe demeden ölmüş. Ben o gence döneceğim diyor. Mahşerde yaşanan, yaşanacak olay yaşandı şu an. Allah'ın ilmin her şey bitmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göstermiş bunu. Ben diyor bak nasıl ya bu. Mahşer oldu mu şimdi? Mizan oldu mu şimdi? Ama bak nasıl anlatıyor? Ben ona diyeceğim diyor. El Karatel Kur'an. Sen Kur'an okudun mu? Diyecek ki öğrendim ama unuttum. Eyvah. Benim ümmetimin günahları içinde benim ümmetimden birinin bir sureyi, bir ayeti öğrenip de sonra unutmasından daha büyük bir günah görmedim buyuruyor hadis-i şerifte. Uluzat aleyye zünub ümmeti, ümmetimin bütün günahları karşıma çıktı, arz edildi. Feleme rafiyâ zemben a'zame minen min ayetini utiyâra cülüsü menesiyâ bir ayet sana verildi mi, bildim bunu, ezberledin bunu. Sonra unuttun. Bundan büyük günah görmedim diyor. İşte bak görüyor musun? Niye unutuyorsun? Hafızan bozulur. Pıhtı atar. Felç olur. Alzheimer olur. Bunlar ayrı bir şey. Okumamaktan unutanları söylüyor. Okumadığından bir insan okumaya okumaya bir şeyi unutur. Kur'an'ı. Ayet, bildiğin bir ayet sure. Çocuklukta işte elem tera keyfeden aşağı ezberlemiş. Şimdi ne hatay başka bir şey bilmiyorsun. E yani niye sen elem tera keyfeyi bari korumadın? Çocukluğunda madem ezberledin hiç olmazsa oralar. Yani çocukken ezberletilenleri bari yeniden devreye sok. Tekrar et. Şimdi eski hafızam yok. Ben bunu yeniden ezbere okuyamam. Ezbere okuyamasan da yüzünden de okusan terk etmiş olmazsın. Çünkü unutmak... Yani zamanda unuttun tamam. Tevbe ettin. E şimdi bu tevbenin kefareti ne? Her tevbenin kefareti kendi cinsindendir. Sen abdestsiz camide çok oturduysan tevbe estağfurullah dedin tamam Allah'a bunun kefareti nedir? Abdestli olarak çok oturacaksın bu sefer tersten. E sen şimdi bu ayeti okumadığından unuttun büyük günaha girdin. Şimdi sen okumaya başladın. Ama ezberleyemiyorsun artık hafızan almıyor. Gençken çocukken ezberlemiştin o sureyi. O zaman ne yapıyorsun? Devamlı okuyacaksın. Okuyorsan yüzünü hiç olmazsa terk etmiş olmazsın. Kefareti nedir? Okumamaktan dolayı bu günah girdin. Kefareti nedir? Çok okumaktır. Her mesele böyle anladım. Ve a ben dedim oğlum bir seşşa bir ses Ya sen ne kötü bir gençmişsin ya. Yani. Sen ne fena haluk etmişsin yani. Benim ümmetimden bir de ey yiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu sokaklardaki pe gideyim. Mecidiyeköy. Nişantaşı, Kadıköy. Böyle kaynıyor genç, kaynıyor. Be. Kaç kişi Kur'an biliyor, kaç kişi namaz kılıyor, kaç tanesi oruç tutuyor Allah'ım ya. Kaç tanesi iman ediyor, kaç tanesi el-i sünnet biliyor. Ne kadar sorumluluk altındayız, biz nasıl yapacağız? Kapı kapı gezmek lazım, baş edemiyoruz ya. Siz tebliğ etmiyorsunuz. Bir mesajla, bir tweetle, bir telefonla bile sohbet dinle, şunu dinle, şunu izle diye yakınlarınıza, tanıdıklarınıza ulaştırsanız bu dini. Ne kadar insanlar ideat bulacak ama siz kendiniz dinliyorsunuz. Sanki ben burada şey anlatıyorum yani. Romanan okuyorum yani böyle. Haşa. Dinliyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Niye mutlu oluyorsunuz? Mutlu oluyorsunuz bu millet bu haldeyken. Sen ne kötü gelsin dedim. Felayet ve le'l Ne o beni bırakıyor diyor? Ne de melekler onu bırakıyor. Diyor. Melekler vuruyorlar tabii efendim sallallahu aleyhi ve yapışırken belki vuramazlar. Melekler vuruyor, önünü, arkasını çevirip bir sopa atıyorlar. O da beni bırakmıyor. Sonra ben çok acıyorum, dayanamıyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorum, Ya Rabbi ne olur şefaat, hakkımı kullandır bana da. Ben bu genç ümmetimi meleklerin elinden alayım. Çünkü meleklerin elinden bu gidişat cehenneme gidiyor tabii. Yani melekler vurup da sonra hadi git cennete demeyecekler. Onun için şefaat hakkımı kullanmak istiyorum diyorum. فَاكُولْ اِلٰى bu مُنْ اُمْمَتِ Ya Rabbi ne olur genç genç bir ümmetimdir. İsyan etmiş, günah etmiş, yanlış etmiş. Ne olur kurt, afet. فَاكُولْ اللّٰهِ تَعَلٰى خَصْمُوا شَابُ Ramazan. Allah Teala buyuruyor ki ama onun khasbı var. Hani kul hakkı meselesi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zannediyor. E, kul hakkı falan hani ki onu da razı edelim veyahut da ona da bir şefaat edelim veyahut neyse bir şey kim, kimin bundan alacağı var, ne yapmış, ne etmiş. Yok buyuruyor. Alacaklısı, davalısı Ramazan ayıdır diyor. Oo. o zaman ben diyorum ki, eneberiyim mi ben Ramazan mı? Men Ramazan. Ramazan ayının hasmı olduğu, düşmanı olduğu, davalısı olduğu bir adama ben şefaat etmekten uzakım. Ben beriyim diyor. Ramazanın hürmetini, kıymetini, değerini, Ramazanda günahlara tevbe etmek gerektiğini bilmeyen bir adama kim şefaat eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edenlerin efendisi yani devreden çıkıyor. Ya kim kurtaracak onu yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmesine ne İbrahim'in kurtarabilir? Zaten bütün peygamberler şefaat kapısını Efendimizin açmasını beklediler. Ondan evvel kendi yakınlar şefaat edemediler. Onun için Ramazan-ı Şerif'te haramları terk edelim. Külahları terk edelim. Pumbarek ayın şefaatine nail olmak için gayret edelim. Tevbe-i Nasulh üzere azmedelim, dönelim. Şimdi karar verelim. Allah'a elvaralım. Tevbemde sebat ver bana. Bir daha istetme bu günahları. Bir daha döndürme bu günahlara. Şumbarek on geceler geliyor. 21. gece, önümüzdeki cuma gecesi. Çok büyük gece. Ondan sonra 23. gece 25. tek geceler. Zaten 10 gecenin tümü itikaf geceleri. Sonra bayram gecesi görüyor. Bütün ümmet oluyor bayram sabahında gecesinde. Yani tevbe kapısı ardına kadar açılmış. Cennet kapıları açılmış. Rahmet kapıları açılmış. Şeytanlar zincirlerle bağlanmış. Yani ne zaman hafı olacağız? Mutlaka tevbe nasıl olacak? Dönüş. Kulakları varsa helallaşmak. Kas gibi bir şey var. Mallar varsa iadeleri. Para borçları bir şeyler varsa iadeleri. Şart. Allah-u Teala ne buyuracak? Ya Muhammed sallallahu teala, ve sellem. Sen kimden beri oldunsa ben de ondan beriyim. Bu genç yandı gitti. Tabi imanlıydı. İmanlı olmasa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmasa şefaat hakkı istemez. Çünkü Müslüman olmayana şefaat edemez zaten. O noktada devreye girmezdi. Demek ki bu Müslümandı. Müslümandı, günahkardı. Özellikle Ramazan ayında günahlara dolu düzgün devam etmiş bir delikanlıydı. Hiç tövbe etmemişti Ramazan'da. İstiğfar etmemişti. Ondan o cehenneme götürüldü buyuruyor. Tabi sonra cehennete çıkar. Müslüman olduğu için cehennemde ebedi kalmayacağı belli zaten el sünnete göre. Ama bu rezilliği niye yaşıyorsun ya? Mahşerde, dost düşman huzurunda meleklerin sopalarına, darbelerine niye maruz kalacaksın? Yani direkt cennete gitmek varken, mizanda sevabın ağır gelmek varken, sırattan şimşek gibi geçmek varken, havzu kevserden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elinden içmek varken, ey Müslüman, ey genç! Hala niye el-i sünnete dönmüyorsun? Niye itikadını öğrenmiyorsun? Niye günahlarına tevbe etmiyorsun? Niye şu iftar saatinde dua etmiyorsun? Allah Teala cümlemizi şu anda mahfaret eylesin, mahfûrün cümlesini ehl hak eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. sallallahu teala sünna Muhammedü Aalaleyhi sallallahu ssellem.